7. risale olan 7. mesele. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi fazlillah ve bi rahmetih fe bizalik felyefrah huve hayrun mimma Şu mesele 7 işarettir. Evvela tahdis nimet suretinde birkaç sırrı inayeti izhar eden 7 sebebi beyan ederiz. Birinci sebep. Eski harb-i umumi'den evvel ve evailinde bir vakayı sadıkada görüyorum ki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 Sözlerdeki hakaik ve kemalat, benim değil Kur'an'ındır ve Kur'an'dan tereşşuh etmiştir. Hatta onuncu söz, yüzer âyat-ı Kur'aniyeden süzülmüş bazı katarattır. Sair risaleler dahi umûmen öyledir. Madem ben öyle biliyorum ve madem ben faniyim gideceğim, elbette baki olacak bir şey ve bir eser, benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı.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 o eserin masları ve memba zannettikleri müellifinin etvarında aranılıyor ve bu örfe göre o hakaiki aliyeyi ve o cevahiri galiyeyi kendim gibi bir müflise ve onların binde birini kendinde gösteremeyen şahsiyetime mal etmek hakikata karşı büyük bir haksızlık olduğu için risaleler kendi malım değil Kur'an'ın malı olarak Kur'an'ın reşahatı meziyatına mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum. Evet. Lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. Dördüncü sebep: Bazen tevazu küfranın nimeti istilzam ediyor. Belki küfranın nimet olur. Bazen de tahdisi nimet, iftihar olur. İkisi de zarardır. Bunun çareyi yeganesi ki ne küfranın nimet çıksın ne de iftihar olsun meziyet ve kemalatları ikrar edip, fakat temellük etmeyerek, münimi i hakikinin eseri in'amı olarak göstermektir. Mesela nasıl ki murassa ve müzeyyen bir elbise ifahireyi biri sana giydirse ve onunla çok güzelleşsen, halk sana dese, maşallah çok güzelsin, çok güzelleştin. Eğer sen tevazukarane desen, haşa ben neyim, hiç. Bu nedir, nerede güzellik?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 benim değildir İşte bunun gibi ben de sesim yetişse bütün küreyi arza bağırarak derim ki sözler güzeldirler hakikattırlar fakat benim değildirler kuran-ı kerim'in hakayıkından telemmu etmiş şu alardır ve ma medhtu muhammeden bi mekalati ve lakin medhtu bi muhammedin düsturu ile derim ki ve ma medhtu'l kur'ane bi kelimati Vallakin medep tu kelimati Kur'an, yani Kur'anın hikâyki icazını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim. Belki Kur'anın güzel hakikatları benim tabiratlarımı da güzelleştirdi, ülbileştirdi. Madem böyledir, hikâyki Kur'anın güzelliği namına, sözler namındaki aynelerinin güzelliklerini ve o aynedarlığa tereddüb eden inayat ilahiyeyi izah etmek. Makbul bir tahtisi nimettir. Beşinci sebep. Çok zaman evvel bir ehli velayetten işittim ki o zat eski velilerin gaybi işaretlerinden istihrac etmiş ve kanaatı gelmiş ki şark tarafından bir nur zuhur edecek bit alar zulumatını dağıtacak. Ben böyle bir nurun zuhuruna çok intizar ettim ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir.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 ve teshilata mazhar oluyoruz. Öyle ise, o inayetleri bağırarak ilan etmeye mecburuz. İşte geçmiş yedi esbaba binaen, külli birkaç inayet-i işaret edeceğiz. Birinci işaret, yirmi sekizinci mektubun sekizinci mes'elesinin birinci nüktesinde beyan edilmiştir ki, tevafukattır. Ez cümle, Mu'cizat-ı Ahmediye mektubatında, üçüncü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 Hizmeti Kur'aniye'ye ait inayat-ı Rabbaniye'nin ikincisi şudur ki, Cenab-ı Hak, benim gibi kalemsiz, yarı mümmi, diyar-ı gurbette, kimsesiz, ihtilattan men edilmiş bir tarzda, kuvvetli, ciddi, samimi, gayyur, fedakâr ve kalemleri birer elmas kılınç olan kardeşleri bana muavin ihsan etti. Zayıf ve aciz omuzuma çok ağır gelen vazife-i Kur'aniye'yi o kuvvetli omuzlara bindirdi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 hatta şöyle bir cemaatin şahsı manevisi bir veli-i kamil hükmüne geçebilir, inayata mazhar olur. İşte ey kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'an'da arkadaşlarım, bir kalayı eden bir bölüğün çavuşuna bütün şerefi ve bütün ganimeti vermek nasıl zulümdür, bir hatadır. Öyle de şahsı maneviinizin kuvvetiyle ve kalemleriniz ile hasıl olan fütuhattaki inayatı benim gibi bir biçareye veremezsiniz.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 Meşhur Mukaddematı ı isnâ aşer ile telvih nâm kitabında, ancak hallettiği ve ancak havassa bildirdiği aynı mesaili, kadere dair olan yirmi altıncı sözde, ikinci mefasın iki sayfasında tamamıyla, hem herkese bildirecek bir tarzda beyanı, eseri inayet olmazsa nedir? Hem bütün ukûlü hayrette bırakan ve hiçbir felsefenin eliyle keşfedilemeyen ve sırrı ı hilkat-ı âlem ve tılsımı kainat denilen, ve Kur'an-ı icazı icazıyla keşfedilen o tılsım-ı müşkil küşa ve o muamma-i hayret nüma, 24. mektup ve 29. sözün ahirindeki remizli nüktede ve 30. sözün tahavvülat zerratın 6 adet hikmetinde keşfedilmiştir. Kainattaki faaliyet-i hayret nümanın tılsımını ve hilkat-ı kainatın ve akıbetinin muammasını ve tahavvülatı zerrattaki harekatın sırrı hikmetini keşf ve beyan etmişlerdir. Meydandadır, bakılabilir. Hem sırrı ehadiyet ile şeriksiz vahdet-i hem nihayetsiz kurbiyeti ilahiyye ile nihayetsiz budiyetiğimiz olan hayretengiz hakikatları kemale vuzuh ile 16. söz ve 32. söz beyan ettikleri gibi kudreti ilahiyeye nispeten zerrat ve seyarat müsavi olduğunu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 Hatta şu yedi sene nefimde ve gurbetimde ve sebepsiz ve arzumun hilafında tecerrüdüm ve meşrebime muhalif yalnız bir köyde imrarı hayat etmekliyim ve eskiden beri ülfet ettiğim hayatı içtimaiyenin çok rabıtalarından ve kaidelerinden nefret edip terk etmekliyim doğrudan doğruya bu hizmeti Kur'aniyeyi halis safi bir surette yaptırmak için bu vaziyet verildiğine şüphem kalmamıştır. Hatta çok defa bana verilen sıkıntı ve zulmen bana karşı olan tazikat perdesi altında, bir desti inayet tarafından merhametkârâne, Kur'an'ın esrarına hasr-ı fikrettirmek ve nazarı dağıtmamak için yapılmıştır kanaatindeyim. Hatta eskiden mütalaaya çok müştak olduğum halde, bütün bütün sair kitapların mütalaasından bir men, bir mücanebet ruhuma verilmişti. Böyle gurbet de, Medare teselli ve ünsiyet olan mütealayı bana terk ettiren anladım ki doğrudan doğruya ayatı Kur'aniyenin üstadı mutlak olmaları içindir. Hem yazılan eserler, risaleler, ekseriyet-i mutlakası hariçten hiçbir sebep gelmeyerek ruhumdan tebellüt eden bir hacete binaen ani ve def'i olarak ihsan edilmiş. Sonra bazı dostlarıma gösterdiğim vakit demişler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 ve bir ikram-ı Rabbani olduğuna, bende şüphe bırakmamıştır. Yedinci işaret, bu hizmetimiz zamanında, beş altı sene zarfında, bila mübalağa yüz eseri ikram-ı ilahi, ve inayet-i Rabbaniye, ve keramet-i Kur'aniye'yi gözümüzle gördük. Bir kısmını on altıncı mektupta işaret ettik. Bir kısmını yirmi altıncı mektubun dördüncü mefasının, mesaili i müteferrikasında,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 الحمد لله هذا من فضل ربي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين